بسم الله الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لكنه قدمت تسميه صوره لان طال الظاهري بينما الصيني على حمل الافتداء على الان yok male ahaduhuma ala alhaqiqi ala dersimizin birinci bölümü bu Birinci bölümde lakinuhu diye başlıyor ders yani lakinuhu fakat quddimat tashmiyatus suratan suratel, tesmiye, tahmid üzerine yani hamd etme üzerine besmele çekme Bismillahirrahmanirrahim deme takdim edilmiştir. Lakinne kelimesi malumunuz. Ta avamilden beri bildiğimiz gibi kelamı ı sabıstan eden tevehhüm-ü bütün. Yani önceki kelamdan bir tevehhüm, bir vehim ortaya çıkıyor. Bu o vehmi def etmek için, ben taraf etmek için, lakinle kelimesiyle konuya giriş yapıyor. O zaman burada öncelikle sormak gerekir. Lakinle istidrak, yani kelamı sabıktan tevellüt eden tevehhümü det bütün. Bu istidrakın necihi nedir? Gerekçesi nedir? Hangi gerekçeden dolayı musanlık lakin ne kelimesiyle bugünkü okuyacak olduğumuz derse girmiştir? Bu mesele aslında burada çok kısa gibi görünüyor ama Cenec Telvih'te yani Sadüttin Taftazani'nin tevdih üzerine yazmış olduğu Telvih'te ve o Telvih üzerine Molla Kusrev'in yazmış olduğu bir haşiye var. Molla Kusrev'in bu haşiyesindeki içindeki bilgilere bakarak buradaki istidrakın Vechini evvela lazım Yani Musannıf bu konuya Kuddim'e tesmiyet-i surat-i lâhilihî ibareyi okudum. O sonuna kadar Musannıf lâkinne kelimesiyle bu konuya neden girmiştir? Bu lâkinnenin yani istidrakın gerekçesi nedir? Böyle bir istidrak burada var. Var ama bu istidrakın gerekçesi de. Yani kelam-ı sabıttan tevellüt eden bir vehim var. O, o vehim nedir? Söyleyeceğiz mi? nasıl ortaya çıktı o vehim onu söyleyeceğiz. Evvela ki ondan sonra ibarenin huddime teşmiyeti bölümüne girip illetiyle beraber meşeleyi ortaya koyabilelim. Onun için İzmiri'den üşenmeden burayı okuyalımdır. Sebebi de şudur. Telvih'e baktığımız zaman da yani Molla Kusrevi daha doğrusu telvih Sabit Taftazani'nin telvihine baktığımız zaman ki Sabit bin o telvihi tevzih üzerine yazmıştır. Yani Sabru Şeria'nın tevzihi üzerine haşiye yazıyor. Sabit bin telvih o telvih üzerine de Molla Kusrev bir haşiye yazmıştır. Molla Kusrev'in o haşiyede vermiş olduğu kendisinin Taftazani'den naklen vermiş olduğu bilgileri kavrarsak o zaman istibrak'ın vechini ve ileri de anlatılanlarla bizlere ne anlatmak istediğini anlama imkanımız olabilir. Bugünkü dersin ibareti kısa olabilir fakat anlatılacak olan şeyler çok. İzmeri Rahimahullah bu konuyu Molla Kusrevin üzerine yazmış olduğu haşiyesinden naklederek bizlere açıklıyor. Diyor ki mesela vecul istidraki bu istidrakın vecih vecih gerekçesi delili alamâ zekerehu fi haşiyeti telvih molla kusrevi Telbih haşiyeti'nde cikretmiş olduğu bilgilere binaen buradaki lâkinnehu istidrak içindir ya lâkinne bu istidrakın ne nedir diyor evvela o vecih ortaya koyuyor diyor ki şudur beyanı ve tabbim-i âle tahmin teşmele çekmeyi hamd etme üzerine Takdimin gerekçesini beyan var. Bu ibarede biraz sonra okuyacak olduğumuz miratta o beşmeli tahmid hamdetme üzerine takdim etmenin gerekçesi, delilinin beyan buradaki istidraflı meciz. Daha hem de telvihte sabitin tavdazani bu meceli incelerken işte bırakın mechhini. Orada illa diye ibareye giriyor telbihte. Lakin nehu manasında o da. Onu anlatırken aynı zamanda müşiren ila cevab şu sualin ve ale tevfik-i Geride geçen iki hadisi şerif arasında yani beşmele ve ham hakkındaki hani Bismillah, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam birinci hadişte hull emrin dibal Lam İkinci bir hadis şeritte, kül kelam dişemin, lam yuttafiihi bi Yani birinci hadis i şerifte besmele ile başlanılmayan her iş bereketi keşif olur. İkinci hadisi şeritte hamd ile başlanılmayan her köşün bereketi keşif olur. O zaman biz bu iki hadis arasında baktığımız zaman da zahirde ne var? bir tenaffuz var, bir çatışma var. Neden? Çünkü her ikisi de başlama işinden bahsediyor ve biri başlamanın beşmeleyle olmasını, diğeri ise başlamanın halk ile olmasını beyan ediyor. E her ikisiyle aynı anda başlama mümkün müdür? İptidanın, o başlama dediğimiz iptidanın zahir manasına göre mümkün değildir. Neden? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir işe veya bir söze başladığınız zaman başlamayı bitirdiniz. Hamd ikinci bölümde kaldı. Halbuki hadis-i şerif hamdta da iftidayı gerektiriyor. O zaman bu iki hadis arasındaki zahiri olan tenafuzu, çelişkiyi ortadan kaldırmak için Allah hüsre ne demiş ki geride buradaki iftidadan murat nedir? İptidai orduyu mümteddir demiş ve böylece meseleyi halletmişti. İptidai orduyu mümted ne demek? Tasnifin kitap yazmaya başlama ile o kitaba ait bilgilerin bahse giriş arasındaki bölümün tamamını iptidai olarak saymış ve o bölümde alan olanların her biri mümted olmuş demiş. Dolayısıyla iki hadis arasındaki zahit olan bu çelişkiyi ortadan kaldırdığını söylemişti. Ancak o geride söylenen bu söz burada bir mukadder suali, bir suali ortaya getiriyor. O söylenen ifsidaye ortayı mümtede dair bir işi bir soru soruyor. O soruya Molla burada hem soruyu gündeme getirecek hem o sorunun cevabını verecek ve bu soru ve cevap da ne olacak? Buradaki istidrakın vecihi olacak. Gerekçesi olacak. Onun için burada diyor ki, bu lakinle hüttime tesmiyeti sureten buradaki lakinle istidrakının vecihi mulla Kusrevi'nin telbih'e yazmış olduğu haşirdeki beyanına göre şu. Nedir vecihi? Beyan ve ki takdimi teşmiyet ale tahmid teşmiyeyi tahmid üzere yani besmele çekmeyi hamd etmek üzere takdim etmenin gerekçesini delilini illetini beyan. O beyan bu istidrat işte, meceli. O beyan nedir? O beyan bizim biraz sonra lemme taaruzu zahirin diye başlayacak olduğum şey. Yani vallahu küşrevi çünkü tarzı, zahiri, beni, nesci, inanın, hâl-i istedâr, hâl-i ân, i bakın, baktın, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, gelince, Önemli bir yer. Kâletiha, haçu kâletiha. Hiç birinden okuyorum size. inşallah daha sonra iznleriyle bakarsın. İbareyi okuyacaksın. Çünkü bunun anlaşılmasının başka türlü imkanı yok. Haçu kâletiha. Molla Hüsnen, telbih şöyle diyor. Diyor ki: "Ola mağbara denme el Bizim geri de zikretmiş olduğumuz." Geride zikretmiş olduğumuz ki telbette safifin taftazani aynı şeyleri anlatıyor. O geride onun da zikretmiş olduğu bir tevfik var. Tevfik ne? İki hadis arasında uyumu sağlamak, çelişkiyi ortadan kaldırmak, tearuzu ortadan kaldırmak. O gerideki tevfik İlle mâ yetezde aizâ humillel ibtidâ fil hadîsene hâlel orfî İki hadisteki iptidâ örfiyi mümtede hamledildiği zaman meydana gelir. Nitekim biz bunu bir önceki derste anlatmıştık. Yani itibayı örfiyi mümtede hamledildiği zamanda ne yapılıyordu? Hadisler arasındaki bu çelişki ortadan kaldırılıyor. Bunu geri ki bir önceki derste anlattık. Ancak Lahu huve zahir. Bu zahirin hilafıdır. Bizim iptidadan anlamamız gereken orfin-i mümtet olan iptida mıdır zahirde? Yoksa iptidai hakiki, ani olan iptida mıdır? Tabii ki iptidai hakikidir, iptidai aniidir, zahir olan mı Ha o zaman bizim geride yapmış olduğumuz iki hadis arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak için yapmış olduğumuz o iptidai orfin-i mümtet yorumu hılaf zahir. E olsun hilaf zahir. Uyumu sağladık. Ancak diyor İzlayettel ve aleyhi illel ahad minel müdaftekî Şimdi bir meş'ele Bir hal meş'ele zahir olursa hilaf zahiri herkes anlamaz. Ancak müdaftekin anlar bu. Müdaftek olmayanlar bunu anlayamaz. O zaman ki iki hadis arasındaki tearuzu ortadan öyle bir kaldırın ki Sadece müdakdetin değil. Bunu herkes anlasın. Diyor bize. Soru bu. Daha doğrusu soru bu. Bu bir soru olarak geliyor. Neye soru olarak geliyor? Bizim geride yapmış olduğumuz iktidayı örfü ile çelişkiyi ortadan kaldırma vardı ya. O kaldırmaya bir soru olarak geliyor şimdi. Devam ediyoruz. وَمَا اِلّٰهُمْ اِلَىٰهِ اَلَىٰهِ الْمُتَبَادِر۪ي لَا اَذْهَانَ Cihinlere sürat gelen o zahire hamledildiği zaman iftida. Yani ne diyor? Yani hakiki. Ona hamledildiği zaman ki o zihne şuratle gelen zahir dediğimiz iftida nedir? Kemunu ani gelen iftidanın ani olmasıdır. Hakiki olmasıdır. Orada değil. O zaman kelayete esade hareket tevfik. İki hadis arasındaki o çelişkiyi ortadan kaldırma. Yani tevfik bu durumda ne olmaz? kusuruna gelmez. Soru bu. Şimdi bu soruya verilecek <gülüyor> olan bir cevap var burada. Vel ile cevap veriliyor. Biraz sonra okuyacağız ibaret de Molla Husre'de. Bunun aynını zaten telvih sahibi, sabittin Taftazani telvihinde yapmış. Onu bize hicbirin aklı. Taftazani Molla Kusrev Sabit bin Taftazani'nin telvihde yaptığını aşağı yukarı aynı ibarelerle bize mirattan hak O zaman bu meselenin özünü mirattan değil nereden kavramamız gerekiyor? Telbihten yani tahtazaninin kitabından kavramak gerekiyor ki burada anlatmış oldukları da anlayabilelim. İşte şimdi size okuduklarım özet olarak nedir? İzmiri'nin Tadüttin tahtazaninin telbihinden hakilledir. Bu hakilledir Adetin taftazani yapıyor. Aynı zamanda Allahu telbih üzerine yapmış olduğu haşiye de naklediyor. Oradan da izmi bizan naklediyor. Bekcenar beyan etti. Şimdi bu soru varid Allahu telbih üzerine yazdığı haşiyede önce böyle bir soru geldi. Bunun üzerine beyan etti. Kim beyan etti? Taftazani. Sabittin Taftazani telbihinde beyan ediyor ha. Ne diyor? Diyor ki ve yine beyan ettiğini ve her tabii mi ettiği. beşmelik ham üzerine takdim etmenin gerekçesini ve yani gerekçesini delilini beyan etti kim? Evet. Adıtlı tahtadan. Evet. Hem de nasıl beyan etti? Mükiran ile ilhât ve cevabı. Soru ve cevabına işaret ederek. Dikkat ediniz işaret ederek diyor. Buna işaretin masbiline. Evet. Şüüd ya bajar Neyle bir kavgihi Latin halbuki Sabit'in Taftazani latif nehu demiyor. İlla enhu demiyor. Bakarsanız samiz Taftazani. Ama latif onu karşılıyorlar. Şöyle diyor. Latif nehu kudimet teşmiye sureten li en taaruz al-zahiriyye Metinde zaten Molla Sütrev hangi ibareti Taftazani'den almış? Molla Taftazani telvihinde bunları böyle açıklıyor. Beyan eden bunları kim? Taftazani telvihinde. Böyle sonuna kadar götürüyorum, diyor Zahiriye ile Atiriye. Ve kana fi taliqatuhu ala tilka al-hasiye. Vallahi kusra. Taliqatında ne üzere taliqatı var? Alatifkele hakike. Telif üzere mi Orada diyor ki innama qale hastazani demiştir ki mushiran ila irad ve cevabihi. Soru ve cevaba işaret ederek demiştir. Niye? Çünkü bu söylenenin, bu iradeye cevabını, bir şekilde işaret ediyor. İşaret yoluyla. Buradaki ibarede de Neyi ifade ediyor? O soruyu ve cevabı işaret ediyor. Bakınız şöyle diye size. Lakinnehu o, fakat, huda teşmiyeti sureten, teşmele hafüjlerle sureten takdim ediyor. Niçin? Gerekçesini getiriyor. Niçin? لَيَنَّ تَعَرُزَ الْظَاهِرِيَّ ifade önemli. اَلْظَاهِرِيَّ <gülüyor> Zahirde olan tearruz hılâf-ı zahir değil. Bizim geride vermiş olduğumuz cevap iptidayı örfiyye hamle hamlederek iptidadan maksak örfiyye olan iptidadır dememiz hılâf-ı zahir. Ama zahiri olan çatışma o zaman nedir? Hala devam ediyor diyeceğiz. Zahiri olan çatışma beynin nassayin iki hadis arasındaki zahiri çatışma, binaen ala hamli ibtidai alel aniyyi ibtidai ibtidani ibtidai aniye hamletme ücenne binaen iki hadis arasında zahirde olan çatışma nedir? bakit durmaktadır. O durmaktadır. Bakit. Henüz durmaktadır. Ortadan kalkmış değil. Peki biz geride neyi kaldırdık bir önceki derste? Biz bir önceki derste hilaf zahir yaparak, zahirin dışına çıkarak iftidayı ani, hakiki olandan çıkardık. İftidayı ortaya mümkete çevirdik. Böylece iki hadis, iki nas arasındaki telaffuzu ortadan kaldırdık. Ama hilaf zahir olarak bunu yaptık. O zaman demek ki zahiri olan te'aruz halen devam etmektedir. Niye halen devam etmektedir? Yine tel bir haşi içinde Allah'ın bunu da söylüyor. Hala niye devam ediyor? Ben sadece tercüme yapayım. Siz biri bunu da almıştır. Çünkü diyor ki eğer biz iftidayı aniye hamledersek beşmele ile iftidayı yaparsak ham bile iftidayı ortadan kaldırmış oluruz. Ham ile iftidayı yapacak olursak beşmele ile iftidayı ortadan kaldırmış oluruz. Çünkü iftidayı hakiki de yani ani de biriyle başladığınızda iftida biter. Dolayısıyla besmeleyle başlarsanız iptida bitti. Hamd ile iptida yok demektir. Hamd ile başlarsanız iptida hamd ile bitti. Besmele ile iptida yoktur demek olur. Dolayısıyla hala biz iptida iptidayı zahirine hamlettiğimiz zamanla iki hadis arasındaki çelişki devam. Vel cem umum Vel cem bu şimdi Mullah Sosrevi yerine tam ve vahiriye deyip Tafet-i kadar olan bölümde ibaretin nas olarak bize neyi anlatıyor? Neden Besmele sureten ham yücelme takdim edilmiştir? Onun gerekçesini anlatıyor. İbaret-ül Ama bu ibaretin ül içerisinde ne var? i̇şaret nas olarak soru ve cevap vardır. i̇şaret nas olarak ne vardır burada? Soru ve cevap vardır. İrad ve cevabı var. İrad'dan maksat sorumuz var. Soru ve cevap var. İşte o soru neyi bize gösteriyor? Lakin lahu kuddim ediyorduk ya, o lakin nedeki istidratın veciğini bize gösteriyor. Neden burada istidrat ile başladı bu konuyu anlatmaya? Çünkü geride vermiş olduğu bilgiler hilaf-ı zahire çıkarak iktidayı yorumlayıp iki hadis arasında uyumu sağlamaya yönelik değil. Halbuki bu bazı müdaktifinin anlayacağı bir şeydir. Halbuki iptidada zahir olan nedir? İptidada zahir olan iptidai anidir. Hakiki olan iptidadır. O zaman iptidada zahir olan manaya yöneldiğimizde halane ne vardır? Çelişki vardır. İki hadis arasında çatışma vardır o zaman iptidar konuşur. Bu lakine kudmet teşmiye-i suret-i mesidir istidratını işte vecidir. İşte o diye başlamamızın sebebi o. de ne yapıyoruz? Bu istidratın işte vecini söyledik. Bu soruyu ve cevabı bertaraf, bu soruyu bertaraf ediyoruz abi. Soruyu ortadan kaldırıyoruz. Hangi soruyu? Hala zahir olarak, zahiri mana olarak iki hadis arasında teavuz vardır. Ne yapıyoruz? Zahiri manayı itibariyle olan bu taavuzu belcamu diyerek ortadan kaldıracağız. Hem irap var burada hem ne var cevabı var. Ama lian taavuz diye başlayan söz ne e o irap için ne de cevabı için vazı gelmiş değil. O ne içindir? Sadece o besmelenin hangi üzerine takdini ni içindir Onu deyin. Tarahaten, ibaret nas olarak bunu anlatıyor ama işaret-ül nas olarak soru ve cevap olarak da karşımıza çıkıyor. Çok ince ha burası. İkisi arasında uyumu nasıl sağlıyoruz Bir zahiri manaya göre? vereceğim cem'u diyeceğiz. Burada cem nedir? Mümkün. Cem derken tevfik. İki hadis arasında Zahiri mana itibarıyla da, yani itidayının zahiri manası itibarıyla da, itiday ani de olsa yine cennetir burada mümkün. Tevfik mümkün iki hadis arasında. Nasıl? Yani yok lâhduhmu? Al al birinin hakiki itidayı Hamdil Mesih, ve al akr diğerinin azati itidayı Hamdil tevfik ile yani İzmir'i bitirmedim. Ha, oraya döneceğim. Yani. Onu son vakıda Bugünkü ders de öyle olsun. Siz inşallah sonra bakarsınız ona. Yoksa bu konu teferruatıyla anlaşılması sadece bir asıl etkinden pek mümkün değil. Mümkün değil. Bence. Ha demek ki biz iftidanın zahiri olan manasını alsak, iftidan maksap, iftidayı anidir, hakikidir desek, İki hadis arasında yine de arzu kaldırabilir. Nasıl? Deriz ki ilk hangisiyle başlanılıyorsa orada iptidanedir, iptidah hakikidir. İkinci olarak hangisiyle başlanılıyorsa orada iptidanedir, iptidai izafi dediniz. İzafi olan iptidah ne demektir? İzafi olan iptidah demek öncesine bakmayıp sonrasında kâlere bakarsanız bu nerede olur? Başta olur. Bir şeyin öncesinde geçenlere değil sonrasında gelenlere bakarsanız o şey nerede olur? İptidada olur. İptidayı zafi o demektir. Sonrasına nisbetle iptida var bunda. Öncesine bakmıyoruz. İptidayı o demek. <gülüyor> hakiki ne öncesi var ne sonatı var. İlk bu var. İşte bismillahirrahmanirrahim hamiden. Beşmele ile iptidayı hakiki hamiden ile iptidayı zafi yaptı. Dolayısıyla iptidanın zahiri manası itibarıyla da iki hadis arasındaki çelişkiyi bu şekilde ortadan kaldırabilirsin. Ve kaldırabilir. Ve innema kâle ile irade ve cevabı yemme hâdel kavle. Diyor ki bu söz yani yerine ta'ruze zâhiriye ilâ ahirihi. Sonuna kadar cem dedim onunla son oldum. Oraya kadar innema yufidü hâdel irad cevabı. Değil mi? Bu iradı soruyu ve cevabını ortaya koydu mu? Koydu. Soru neydi? Hala burada ne var diyor zahirde? Çelişki var. Soru bu siz geride kaldırdık söylüyorsunuz ama hala çelişki var. İftidayı hakikiye hamledersek. Cevabı ne? Canım, iftidayı hakikiye de hamletsek zahir manası olarak burada, can, yani iki hadis arasındaki tevfik mümkündür. Nasıl? İftidayı hakiki deriz, iftidayı zahiki deriz. Cevabı var. Bir işareti, işaret yoluyla diyor. Niye işaret yoluyla diyor? İşaretin mastur. Bakınız, Nehme yani, taruze zahiyyeden fete estaya kadar olan bölüm ne için sevk edilmiştir? Beşbele hamd üzerine surete niçin takdim edin. İbaretin nasbudur. Ama bunu anlatırken neye de işaret etmiş oldu? Soruya ve cevaba da işaret etmiş oldu. O nedir? İşaretun nasudur. Hacbilem yekül sevkuhu lehu belli beyan veki takdim-i teşbih-i talet surete. biraz önce söylediğim şeyi söyledi. Fiinə beyanı olamak ana mukfüfün ala zâlik evrathu bi isipta. Diyor ki burada. bu aynen taftazaniden, yani telifteki ibareleri, Molaku Trevin kendi harcinesindeki yorumlamaları. Diyor. O bilgilere ulaşmadan, şu metinde ne anlatılmak isteniyor, onu anlamak tek mümkün olmuyor mu kardeşim? Diyor ki burada. La makanı mukfüfün ala zâlik fiinə beyanı bu. Yani beşmele. Halk üzerine sureten takdim etmenin beyanı ne zaman ki o irad ve cevaba dayandı? Hangi irad? Biraz önce bir soru sorduk, ona da cevap ver. İşte o soru ve cevaba dayanınca evrede hobi isitbap. O soru ve cevabım Allahüzzaman ne yaptı? Tevfiyet yani işaretin nas olarak buraya sok. Ondan dolayı soktu. Yoksa ibaretin nası ne yok? Bu yok. Yani ibaretin nasta mas'ta ne soru var ne cevabı var. Ama bizim konuyu başlattığımız lakinne hu Dime tesmiyeti sureten bu istidrakın necihi nerede? O soru ve cevaptan Bu sefer tuttum Allah'ı sen. O soru ve cevabı ne yaptı? Ibaret-i içerisine işaret-i mas olarak soktu. Büyük bir marifettim tabii ki. Ama bunu o yapmadı ha. Bunu yapan aslında Tabut'un taptazanıydı. Vallahi sure oradan aldı bu. Şimdi doğrusu bu. Okuduğumuz zaman görüyoruz onu yani şimdi bak. Evet. Dolayısıyla lamen ta'raca zahiri eden, ala kadar olan bu bölüm nedir? Esmele ham tujadna sureten takdim esbenin. Onun için sevketim düşündü. O husus sayılabilir ibaretin mustır. Sual hususunda nedir? Şarşarsın. Şimdi normalde aslında bizi bu kadar zorlamasına gerek yoktu Bizim için yapması gereken kısa ibare neydi? Aslında bizim gibi kasırlar için yapması gereken kısa ibare şu Tahakkukü ibare talehaza en yuqala lakinuhu quddime teşhni enduburaten heşşen el kitab İbarenin nasıl olması gerekiyordu bizim gibi katillere göre denilmeliydi ki lakinuhu evet geriden haddetten vücumo ibtidai örfü mümteda hamletmemiz itibarıyla hala sorun çözülmedi taavuz hala devam ediyor ki hadis arasında o zaman bu sorunu çözmek için kestirme yoldan bize şey ne demeliydi Besmele ham üzerine sureten takdim edildi. Niçin? Eskiyen bir kitabı. Kur'an-ı Kerim'e uymak için. Kur'an öyle değil mi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Önce besmele sonra hamd. Bir o, bir de bu hususta icma var. Önce besmele ile başlanır. Sonra da ham getirilir. Bu hususta icma var. Ona uymak için bunu yaptı der. işi bitirilir. Normal ibarenin hakkı buydu. Böyle söylenmesi idi diyor. Fakat <gülüyor> lakinnehu edrece beynahuma el irade el meskûr mâ cevâbihi <gülüyor> tuttu o başlangıç e, yani lakinnehu kutlime tesmiyetü sureten ale tahmî teessiyen diyecekti demedi. O teessiyenle bu ibare arasına neyi koydu? anne teessiyenle zahiri geçti işte, o teessiyenye kadar olan bölümü koydu. Onu koymakla neyi yaptı? Hem o suale işaret etti ki o sual Lakin, eti, istidrakın neşidil ve cidil gerekçesi olur. Onu koydu cevabı da koydu arasına. Limazı kerehumine tevfik. Çünkü geride cidretmiş olduğu bir tevfik veçili vardı ya. Hani iktidayı ortaya mümtede hamletmişti ya. O hamilden dolayı zaten bu sorun ortaya çıkmadı mı? Çıktı bu istidrak ondan dolayı geldi buraya. Ondan dolayı araya neyi sokuşturdu? Yerine tağrıda vahim koydu. Bitti mi? Yine bitmedi. Bir şey daha var onda şöyle inşallah demeyeceğim. Bir şey daha var onda şöyle: Lafih-i Şarfi ila anhu vasaqatin alhadisini metofiqli, ahduma bi-ıbaretihi, ve laa'haru bi-ışar. <gülüyor> şu ibare var ya, menne taruzat ani Bu ibare var ya. Bu ibare diyor, ibareti ile iki hadis arasındaki tevfiğe işaret etti. Evet. Hani dedik ya, ben yukmela bi'en yukmela Burada ibare nasıl olarak ne var? iki hadis arasındaki tearuzu ortadan kaldırma var. Tevfik var. Ama yine bunun işaretiyle, o soru vardı ya soru kısmı, o işaretiyle de ne vardı? İki hadis arasındaki nasıl ne yapabilirsiniz? İbtidai orfiye hamlederek de kaldırabilirsiniz. Onu da işareti nasıl olarak oraya yapın? Bu büyük bir ustalıktır. Muazzam bir ustalıklar. Evet. Bu kadarla İçmiri'yi de bitirmiş olduk. Dersin birinci bölümünü de bitirmiş olduk aslında. Fetehsa isterseniz hızlı bir şekilde oraya okuyayım. Lakinnehu fakat kudime teşmiyeti sureten bu e, dersi şu kadar da okuyabilirsiniz. Nasıl? Aynen şöyle. Lakinnehu fakat kudrime teşmiyeti sureten sureten besmele çekme hamdetme etme üzerine takdim edildi. Neden? Dermete aruzel vahiriyye çünkü zahiri olan, çelişki, çatışma, beynin nasrayın iki hadis arasında, niye? İbtidai, ibtidai, ibtidai, ibtidai, ibtidai, ibtidai, aniye, hamletme üzerine binaen nedir? Bağın, durmaktadır. Hala çelişki duruyor. Bağdur, hala. Vel camu, tevfik yani. iki hadis arasında bu durumda da, cem etme, tevfik nedir? Mümkünün mümkündür. Nasıl? Mümkün. Ben yuhme la haduhuma. Ben İki hadisdeki, birindeki iptidanın hamledilmesiyle neye? Alel-hakikiyye, hakikiyye. hakikiyye. Vel-akr-ı ciğerinin de nereye? Alel-ı zafiyye, zafiyye. Derdik, olur bir terbiye. Yani. Dolayısıyla Fete-i Essa, Fete-i uymuştur, bil kitabil varidi, gelen kitaba uymuştur. Ne ile gelen? Bir takdimi teşmiyeti, teşmiyeti tahbik üzerine. Yani hamd etme üzerine besmene çekmeyi takdim ile gelen kitaba uymuştur. Ve amile ve musallif amel etmiştir. Neyle? ile? Bir icma aleyhî aleyhî alâ takdim-i teşmiyete alâ tahmid. yani. Tahmit üzerine teşmiyeyi takdim etme üzerine e, akledilmiş olan icma ile amel etmiştir. O kadar. Ama bu arada ne var ne? Peki. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Bundan sonra rahat bölüm gelecek. Dinlene dinlene okuyabilirsin. Ve tereke musamuf terk etti. Neyi? El atıfe. Atıfı terk etti. Aslında miratın her ibareşi hakikaten bir konuya inşaat ediyor. Hele bu iktidadakiler hep öyle. Ki birkaç ders sonra mantık bölümlerine girecek ki hep öyle. Şimdi atıfı affediciyi terk et. Yani atıf harfini terk et. Nasıl başladı kitap? Bismillahirrahmanirrahim. Hamiden. Lemuhalliyen gelecek takdirine hediyebde bi'ul kitabe, kitaba başlıyorum. Ne oldu olduğum halde? Mürtebisem bismillahirrahmanirrahim. Beşmele ile ilişkili olduğum halde. Diyoruz, hamiden ve hamiden demiyoruz. Val getirmiyoruz. Yatsıbici'yi terk ediyor. Hamiden. Ama biraz sonra ve usabiyen denilecek. Val getirilecek. Üçüncü halde. Birinci hal ne? Hediyebde bi'ul mütahsındaki eneden? Bismillah. Yani Mürtebisem bismillah. İkinci hal hamiden. Rişmillah ile Hamiden arasında ne yoktur? Atıf. Atbedici olan var yoktur. Fakat üçüncü hal gelecek. Nedir o? Ve musalliyen olarak gelecektir. Vavlu gelecektir. Harfi atıf da gelecek. Neden? Bunlar tesadüfi olmaz. Böyle şeyler rastlantı değildir. Bilerek yapılmıştır bunlar. Her biri bir şeye işaret etmek için yapılmıştır. Peki Hamiden de vav getirmedi. Ve musalliyen diyerek musalliyen de neyi getirdi? Onu getirdi. Terekel atıf. Hamiden de atıfı yani vavu terk etti. Nikün? Ve Çünkü o atıf. Haber veriyor. Haber veriyor o atıftir. Neden haber veriyor? Ani tebaiyyetil muhilletibit teşviye. İki hadis arasındaki eşitliği sağlama teşviye uydur. İki hadis arasındaki eşitliği sağlamaya zarar veren tabi olmadan haber veriyor. Nasıl yani? Bakın yani zeydin i dediğiniz zamanda da ile Zeyn-i Amur Rücen'i mutlak cem için tatmini terkir gerektirmiyor. Değil mi? Birinin önce sonra diğerinin olması diye bir şey yoktur vavda. Çünkü vav ne içindir? Mutlak cem içindir. Hükümde ikisini cem ediyor mecikiyette gelmeden. işaretime göre. Ama yine de siz nahvi olarak bu cümleyi açıklayacak olursanız cae fiildir, işte ya mefuldür, zeyn Nedir faildir. Vav harfi atıftır. Amru nedir? Vav ile zeyt üzerine atıftır. Bu nedir bu? Bu bir şey nedir? Ha demek ki vav ile sonrasındaki gerisindekine tabi kılın. Bak tebiyetten, tabi oluştan ne veriyor? Bu bile bizim muradımız olan iki hadis arasındaki tesviyeye ne yapmaktadır? Zarar vermektedir. Onun için Hamiden de vav'u terk etmiştir. Peki soru ve musalliyen de vavu getirmiştir ama musalliyen hakkında salat hakkında hadis yoktur zaten. Dolayısıyla tesbiye diye de bir şey yoktur. O zaman vabı getirir. Peki devam edelim. Limbâhî, yani anîtebâhîn yetil muhilletî bir tesbiye. Hamiden, hall bir gücü olduğun halde. Tümel, limen o bir zata ki yani allah Teala allah Teala Teala'yı kasıdır. Âferel mevsûle. Buradan lillahi demek. Ne dedi ya? Limen, ismi mevsul getir İsmi mevsulü tercih et. Ne için? Sevla taala'nın sekametini, yüceliğini üstün, yüceliğini vurgulamak için. Var mı peki ismi mevsul getirmede bu? Var. İzmir'e üç tane vecih sayıyor. Ama bizim bütün kitaplardan bilmiş olduğumuz bir vecih vardır. Nedir o? O da şudur. Biz diyoruz ki böyle yerlerde <gülüyor> كَاَنَّهُ الْعَلَبُ الْمُتَعَيِّنُ بِهَذَا الْوَسْفِ الْمُسْتَغْنِي عَنِفْ <gülüyor> تَعْيِينَ Tahinden belirlemeden müstakni olan zat, ileride söyleyecek olduğunuz vasıflar için taayyür etmiş olan zattır. Zaten bu özellikler başkasında olmaz, o zatta olur. O zaman o zatı tayin etmeye, dillahi diyerek tayin etmeye gerek yok. Ne yapıyorsunuz ya? لِبَنْ شَيَّدَ اُصُولَ الدِّينَ ve وَاَيَّدَ بِفُرُوعِهِ بِالْكِتَابِ الْمَتِينَ Şimdi şeyyede usul Ve وَاَيَّدَ فُرُوعَهُ بِالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ Bu vatıf, bu özellikler kimde var? Lillâh'da <gülüyor> var, başkasındayım. O zaman bunlar için taazmın etmiş olan zat kimdir? Allah'tır. O zaman taazine gerek yok. Lillahi diyerek taazine etmeyin. Limen ile getirin ki tefkin olsun. Oldu mu şanını? Yüceliğine vurgu yapıyor diyor. Şayyada ey ahkeme, ahkeme, Muhkem ve sağlam. Yine şid, şeyde kelimesi şid kelimesinden alınmış. والله alçı demek. Ve fil esati et bir kitaptır bu lugatta. Onla diyor ki şade kasra ve şadehu ve şeyyadahu ne demekmiş? Rafaahu. El şade raf'a mana Peki e, e, bizim metinde söylemiş olduğumuzda limen o zata hamd eder ki şayyada raf'a demek yükseltir demek yükseltmek de muhkem kılmayı gerektirmiyor siz eğer sağlam yapmazsanız binayı yükseltebilir misiniz hayır ikinci katta durursunuz altı çekmeyecek diye durursunuz dolayısıyla şayyada kelimesini Ahkeme diye tefsir etme. Ey Ahkeme demek Aslında şeddedenin zatı manasıyla tefsir edilir. Gerçek mana ne olmalı? Bir şeddede rafa denmeli. Ey Rabb. demesi gerekir. Ama yükseltmeyi değil de ne dedi? Ahkeme diye tefsir etti. O, o isham neyin lazımıdır? Yükseltmenin lazımıdır. Yani o yükseltme manasının lazımıyla tefsir etti. Anuşun. Filetaz onu dedi, neyi şeyde muhkem kıldı Usul-ed-din. Yani el-aka'iden el kelamiyye. Kelama nispet edilen i'tikadi mesatiyyi muhkem kuldu. El El-aslu, kema, şey nitekim gelecek ileride, usulü fıkı derken, usulü tanımlarken gelecek. Ma'yıb-sen-i aleyhi bayru. Başka şey kendisi üzerine bina edilen asıl bu. Ve-dîn-ü din. Lugatta ne demektir? lukatta itaat, itaat etmektir. Din lokatta ifatdır. Din urfe şer'i ihtilafa ne demektir? Ve urfen vaz'ul ilahi. Din. İlahidir vaz vaz bir vaz'u. Vaz'u masdar bi mana mef'ul. edilen bilen ilahi şeylerdir. Vaz'u edilen, ilaha nispet edilen şeylerdir, ilahi şeyler. Saikun o vaz' yani o vaz' edilen şeyler sevk ediyor. Kimin? Bid'el akul, akıl sahiplerinin. Ne sebebiyle sevk ediyor? Bihtiyarihim akıl sahiplerinin tercih etmesi sebebiyle neyi? el-mahmûden övüleni, küfrü değil İslam'ı. Nereye sevk ediyor? ilâ ma huve hayrun hayır olana sevk ediyor. Nasıl sevk ediyor? Sevke talif ediyor. Bizzat bizat. O, o mevbat edilen şeyler bizatihi hayra sevk ediyor. Şef'i anlamda din ne olur? vel murâbi usûl-i din geride usûl-e din demiştik ya metinde onunla kast edilen nedir? el akaiid -din, yes. el ijtilamiyye kelama nisbet edilen irtiqadi meşail değildir ey eda ey kıvam kuvvetlendirdiği furuatı ey dinin dinin furuunudır l'murad biha furu'u el muraterin ma'yutten bu akaid hürme bina edilen şeylerdir nedir onlar yine lahkam el fer'iyye el amaliyye namaz farz oruç farz gibi fer'i ameli hükümlerdir neyle bunları kuvvetlendirdi bir kitap kitap ile utanığın bir ayeti kitap ile kuvvetlendi öne kitap gel ki, mübin kelimesinin lazibi manası da vardır taat olan manası da vardır İkisini de verecek burada birinci şu olan manasıdır el mübin el kâfik açan neyi? imaye falan insanlar üzerine gizli kalanı nedir o insanlar üzerine gizli kalan yine hak haktır insanlar üzerine gizli kalan hakkı açan e Yahus da lâzimi manasını veriyor şimdi mubin kelimesinin el-mubini, el-vâduhi el-vâduhi'l-i'cazi aciz bırakması açık olan demek. Bu da lâzimi manası. Mubin kelimesinin. Ve musalliyen Devam edelim mi? Biraz okuyalım istiyorum ben. Biraz daha okuyalım inşallah. Şimdi. Ve musalliyen, abnala hamiden Geri de bismillahirrahmanirrahim. Hamiden yolu sallallahu. Hamiden üzerine muhabbet. Ala mukavvimin mukavvim üzerine hamd edici olduğunda. Mukavvim müşek gibi. Kuvvetlendiren. Neyi sünnenel yakin. Yakinin yollarını. Cıza misil, cemhü sünnetin. Ümanet tarih. Yol demek şunlar. Ve murad bil mukavvim seyyiduna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Mukavvim ile murad kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mukabim odur. Neyi mukabim? Şünenel, yaqin. Yaqinin yollarını kuvvetlendiren Peygamber Efendimiz Aliyim Salat ve Şelamlıdır. Et hem nebiyi, mühem yaptı. Evet öyle yaptı. Çünkü nasıl söyledi Musallı? Musallı ve Musalliyen ala Mukabimin dedi. Aleyh Muhammed'in de mi? Aleyh dedi. Mukabim dedi, nebiyi mühem yaptı orada. Onu diye çıkarıyoruz. İyi mi? Niye böyle yaptı? İtaaz Aynı itaz için. Yani sünemel yakini takviye edici, kuvvetlendirici zat odur, başkası değildir. Bununla ne yapmış oluyor? tadim etmiş oluyor. Peki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içmini hem getirip ona tazim var mıdır? Vardır. Bakınız Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yapıyor. Teala. Mevla Teala buyuruyor Bismillah. Ve nefâbâdâhüm fâbâdîn deracâh. Rafa yükseltti yücretti. O nebilerin babası. Babası dedi Peygamber Efendimiz baney selamü aleyh. kelimesiyle ifham yaptı. Niye? E gene haddi için. Onu yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rafa yükseltti. Farkı bazin. Diğer bazı peygamberlerin üzerine dereceler, dereceleri Bakın burada da bab kelimesiyle ifham yapıldığını için sağ için. E burada da muhalip onu yapmış. Lan mucmeine, daha salat-ı selam, salat kimin üzerinde olsun? Lan mucmeine, icma edenler, ey el müttefikine, ittifak ne üzerinde de salat olsun. Ne üzere ittifak etmişler? Ala ittihsani, ittihsabihi, hi zamiri Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a gidiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a arkadaşlık etmeyi güzel sayma üzerine icma etmiş olan, yani ashabı üzerine ne olsun? salatü ı selam. Ey istihsan, istishabihi ne demektir? Yani <gülüyor> ala isari sohbetihi hasenel Peygamber Efendimiz aleyhi salatu ve selama arkadaşlığı tercih etmeyi, gücel sayma üzerine, icma edenlere salatu olsun. Ecma'in halun min mecmu'in matufu vel matufu aleyhim matufu ve matufu aleyhim ikişimden ecma'ine kelimesi cil halde. Şimdi ibare insanı konuşmaya zorluyor. Ama burada fazla konuşmaya zorluyor. Çünkü getirilen gerekçelerin her birine itiraz edilmiş itirazların gerekçeleri de getirilmiştir. Nedir o? Ecmaiye kelimesi. Nahiden biliyoruz ki biz tehdit manevi olarak kullanırız. Ancak ecmaiye kelimesi geride en az üç ve daha fazla terdim geçmesi durumunda tehdit olarak kullanılır. Burada ise geride bir matuf bir matufun aleyh geçmiştir. Yani iki şey geçmiştir. Ecmai'ne kelimesini tehdit olarak kullanma imkanı yoktur. Ondan dolayı bu sanmak bir diyor. Halbuki buna birçok konudan itiraz edilir. Nitekim birçok ayet kelimelerden e, delil getiriyor İzmiri'de. Orada da iki şey geçiyor, matuf matufun aleyh. Ama Ecmai'ne kelimesi orada tehdit manevi olarak getiriliyor. Nasıl oluyor? Hemen cevap veriliyor. deniyor ki, oradaki matuf ve matufu aleyhim, taktında birçok farklar vardır her ne kadar zahide iki görünüyorsa da tahtımdaki fethler itibarıyla çoktur. Onun için ecma'yı da kelimeşine teyket olarak getirebiliriz. E o zaman burada itiraz ederiz. Nasıl? E burada da ben mücbi'i ne diyor? İcma edenler, yani onun tahtımda da matufun tahtımda da ne vardı? Evet. Biz çok fethler vardır. Dolayısıyla teyket getirilebilir. Bu zayıfda giden bir bahis. Onun için olanı söyleyelim sadece. Çok itirazlar var. Onun için giriyorum. Ejmeğine al had al Yani önce usul dedi, sonra furu dedi, sonra kitap dedi, sonra e, sonra kitap dedi, ondan sonra şunnet dedi, ondan sonra icma dedi, ondan sonra istihsan dedi, ondan sonra istisḥāf dedi. Bunları tertip üzere mutannız dikletti. <gülüyor> Niçin? Libaratü'l-i yani cernü'l-ibtida'i münasiben lil-maksud olsun diye. Bu kitapta biz nelerden bahsedeceğiz? Bu kitapta usulden, urudan, kitaptan, sünnetten, icma'dan, istihsandan, istihsaptan bahsedeceğiz. Maksud onlar. Ha, kitabın ıbtidası da o maksuda münasip olsun diye bunları oranama attı Tabii buna da bir itiraz gelecektir aslında. O itirazı da bertaraf edecekler. <gülüyor> Vazire <gülüyor> kere min al-ebilletin aleyha üzerine ittifak edilen birilerden üç tanesini ciddetle sarihan, sarahat. Kitap tümnet icmâı geride sarahaten cikti. Ama kıyatı sarahaten cikti. Ya istifkanın zulmü belledi. Niye? diye keş olmalı. Mı? Niye lenha bu üç tane şimdi neden sırat-ı kitap sünnet icmaı? Niye çünkü bu üç tanesi müsbete'tul ahkam. Ahkamı bunlar ispat ediyorlar. Kıyas ahkamı ispat etmiyor mu? Hayır. Kıyas müsbit değil, muzhirdir. Açığa çıkaran. Gerçekte ispat kimin işidir? Gene kitap sünnet ve işidir. Ve, ve usulün mutlakatün. Çünkü bu üç tane kitap sümlet icma mutlak asıllar, Mutlak asıllar. Mutlakta ne anlamamız gerekir? Min kulli vech. Min kulli vechim ne demekti? Hükmün istinabı itibarıyla da bunlar nedir? Asıldır. Bakınız. Mustakilletun fi itbatil ahkân bi hilâfil kıyâsî fe innehu Bel müstemidun iler kitabı, ev iler sünneti ve icma'i. Ve liyannuhu min haşi ve min haşi istinadihi iler kitabı ve sünneti. Ve kılâfi selâketin uvel fe innaha min kulli vecih. Şimdi kıyas min vecih'in aslı. Kitab, sünnet, icma'ı min kulli vecih'in Min vecih'in ne demek? Min kulli vecihin ne İki şey söyledi burada. Bir, istinabil hukum değil mi? Hükmün istinadı. Hüküm kitaba istinad edilir. Hüküm şünnete istinad edilir. Hüküm icma'a istinad edilir. Hüküm kıyasa istinad mi? Hayır. Ve sarhûn min haşi istinadihil el Halbuki kıyas, kitapla ve şünnete ne yapar? İstinad eder. O cihetle, kıyas bir sarakı. Kitap, sünnet, böyle öyle terhiyet ciheti yoktu Olmadığı için nedir bunlar? Usulü mutlaka dönüyor. usulü mutlaka usulü demek? ve vahiden yani zekere vahiden bir tanesini cikretli musallık minha bu delillerden dört delilden aniyen kıyası kıyası kastediyorum. Nerede cikreti fıyızım? İstihsan. İstihsanın zınnında cikret. Dikkat ederseniz geride huru usul, furu dedi ondan sonra kitap, sünnet, icma istihsan dedi. Bir de istifat diyeceğim. Kıyas dedi mi? Demek. Kıyası sarahaten zikretmedi. Ya istihsanın zımnında zikretmedi. Niye? İstihsan kıyası hafidir. Ellez huve kıyasın hafiyyün. İstihsan ki hiyata hafidir. Gelecek inşallah. Niye böyle yaptı? İstihsanın zımnında kıyası zikretti. Yemezhu muzhirul la musbitun. Çünkü kıyas nedir? Muzhırdır. Açığa çıkarandır. Ispat edici değildir. Hüküm ispat eden kitap sünnet icma. وَلِئَنَّهُ فَرْءٍ بِثَلَاتَةٍ اُوَلٍ Ayrıca kıyas ilk üçün neşidir, فَرْعِلٍ Şu ifade, sanki kıyasın hiç asıl tarafı olmadığını gösteriyor. Onun için İzmir'i buna itiraz ediyor. Diyor ki, hükmün istinabı bakımından asıl ama kitap, cümnel, icma bakımından seri. En azından bir asıl tarafı vardır. Ama mümkün ve cin asıl olmadığından kitap, cümnel, icma ile beraber yüklesinler Ona mukabil olmaz ve zikre iki tane menel muhtelif fiha olan iki şey zikredti. Beynene ve bir şafi'i arasında ihtilaflı olan iki şeyi de zikretti. Ani el ve istihsanı reddediyor. Hani bir usulcular da istihsabı reddediyorlar. Bu ikisini zikretti. Neden? Lenen nefi imma çünkü ya bizden bir ki biz ne yapıyoruz? İstihsab benim değildir veyahut da, veya da şafiilerden de şafiiler ne diyorlar? İstihsan değil de diyorlar anladığında da diyorlar. O anda felabut-e min İki işin ikisi de gerekir. Yani, istihsan ve istishabı burada anlatmamız gerekir. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve kudim istihtsanı sötü عندنا. İkâdede yani bu ibarede istihtsan istihsaptan önce gelir. Değil mi? Yani ben ben mutme'înâ ala istihtsan istihsabı. İstihsan kelimesi istihsaptan önce gelir. E tabii ki öyle yapacak. Şu Hanefi kitabıdır. Hanefi usul kitabı. Hanefilere göre istihtsan makbul delildir. İstihsap ise makul delil değildir. Madem ki Hanefi usulüdür ne yapacaktım? İstihsanı öncelik verecektim. Şâfiîlerin usul kitabı olsaydı işte taböyle diyor. böyle. Usul böyledir yani genelde. E <gülüyor> itimati indena ki istihsan bize göre sabittir. Evli tamamı nihel kıyasetü muttefaka aleyhi. Eğer bir muttefaka dilen kıyasa kafî gibi istihsan ne yapıyor? İkileşini alıyor. Bu itibarla kıyas muttefakun aleyhdir. Ondan dolayı istihsan da muktelifun fihi kabul ediyorum. Şâfiîler kabul ediyor. O itibarla da istihsanı önce getirmiş olabilirim. Şimdi şunu da okuyalım, Bâbi'ye gelip başarıyı bitirelim. La yu tâlu Evet, Evvela meşele neydi? Bir tasvir edelim, ibareyi ondan sonra okuyalım. Biz geride dedik ki, Musallif Hazretleri, usulü, huruğu, kitabı, şünneti, icmağı, istihdamı ve istihabı zikretti. Alek tertib, ferah tü istihlah Birisi çıkıp soruyor, Feraat-ı ihtilal ne demek idi? Feraat-ı ihtilal demek, kevnul ibtida münasebenil maksud, kitabun ittidaatının başının maksuda yani kerine ne olmasıdır? Münasip olmasıdır. Şimdi biri çıkıp soruyor. Yahbu bu furu, furuu usulü furuu kitap sünnet, icma, kıyas, istihsan, istihsab bunları zikrederken lugavî manalarını kastetti. Halbuki kitap içerisinde Maksud olan usul, furu, kitap, hükümet, icma, kıyas, istiscan, istislap, bunların hepsinde maksud nedir? Luka mana maksat değil. Ustulahi mana maksat. Nasıl oluyor da? Soruyu soran böyle soruyor. Nasıl oluyor da? Luka manaların zikredilmesiyle, zikredilmesiyle beraber maksud olan ustulahi manalar arasında münasebet sağlanabiliyor. Soruldu. Cevabını verecek. Böyle denilmesin. Böyle bir soru sormayın. Diyorsun. Niye? Çünkü şundan şundan ne oluyor? Denilen işte bu söylediğim sorudur. Mâ zekertehû Yani musannıfın zikrettiği nedir o? Beraat-ı İhtihlâ. Musannıfın zikrettiği bu beraat-ı İhtihlâ mebni gün bina edilmiştir. Alâ en yekûnel murâdü bima zükire zikredilen usul furu, kitap, sünnet, icma. İşte onlar iki ihtişan, ihtişat onlar ile murat nedir? Mani hel örfiyet. Örfi manalarıdır. Yani bu beraat-ı istihlal ne mücene bina edilmiş? Bu zikredilenlerle burada usul furu diye zikrettik ya bunlarla kast edilenin manaları olmasıdır. Halbuki vele kezalik. Burada onlarla kast edilen manalar değildir. Biz burada logavi manalarını kast ettik sadece. E o zaman nasıl oluyor da maksut kısmında ustalahi manalar murattır. Burada işe bahsedilen lugavi manalardır. Lugavi manaların ciddi o ustalahi manadaki maksut olanlar arasında bir münasebet nasıl sağlanabilir? Sağlanamaz. Soru bu. Böyle denilme şimdi. Niye böyle denilme şimdi? Çünkü لِأَنَّا نَقُولْ بِيَجْدِيُّرُّكِ يَكْفِي ذِكْرُ الْاَلْفَادِ الْمُسَّامَلَةِ fil الْاستَلَاهِ Usluhta kullanılan lafızlar hükmetme yeterlidir. Böyle bir manam. Ah. Böyle ki lügat manasıyla da olsa. Cumanın afora demektir ha. Uh. Usluha manasından başka bir manayla da olsa yani böyle ki lügat manasıyla da olsa. Neden? Bunu da izniri e açıklıyoruz. İzmir'de kısa bir ibare vardır. min enni'l irade leyset bi şartin fi delaleti'l lafza ala ma'nahu bil wa'd u ca'din fihi. Demlampsın, va'dı yeterlidir. Neye? Manasına delalet etmede. İrade şart değildir. O dediğimiz ıslah de, mana irade ile alakalı. Ya o şart değil. Mükerret vazhı yeterlidir. Ne de? Manaya, vazhı billi manaya delalette. O zaman münasebeti kurabiliriz. Bu arada gerek. Peki. fi mevzu'i fi yerinde sabit olduğu gibi Nazım